Burç çok değerli dinleyicileri, zaman geçtikçe Mehmet Akif'e karşı duyulan sevginin arttığını, genişlediğini görüyoruz. Akif sembolleşti dersek doğru bir ifade kullanmış oluruz. Evet, Akif sembolleşiyor, Akif bayraklaşıyor, Akif ölümsüzleşiyor. Her yıl yapılması adet haline gelen, anma törenleri onun hatırasını taziz maksadıyla beraber. Gençliğin iman tazelemek gayesini de taşıyor. Akif yaşıyor. Hem de en kuvvetli şekilde yaşıyor. Fakat yaşayan Akif sadece şair Akif midir? Daha doğrusu biz Akif'i şair olduğu için mi seviyoruz, takdir ediyoruz? Buna Evet diyemeyiz. Çünkü Akif ayarında, hatta ondan daha büyük birçok şairimizin varlığı kesin. Demek ki gönülleri ona bağlayan hususlar, sebepler, daha başka şeyler. Unutulmayan, unutulmayacak olan Akif, bizce vatansever Akif, idealist Akif, mümin Akif, müfessir Akif. Evet, bu müfessir akip sözünü isterseniz biraz açıklayayım. Değerli dinleyiciler, yüz yıllardan beri mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tefsir edildiğini, şerh edildiğini, açıklandığını bu maksatla cilt cilt eserler yazıldığını, efendim işte 15 ciltlik, 20 ciltlik, 30 ciltlik, 40 ciltlik devasa eserler kaleme alındığını biliyoruz. Hemen ifade edelim ki Hazreti Mevlana'nın eseri manzum olarak, şiir olarak nasıl Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri ise ki kendisi de o mübarek insanda mesnevi için manzu Kur'an demektedir. Yani Kur'an'ın özü ifadesini kullanmaktadır. Mehmet Akif'in merhum şairin Safahatı da yine manzum olarak şiir yoluyla Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Tabii ki sistematik bir tefsir değildir. Yani bütün ayetleri başından sonuna kadar açıklamış değildir. Fakat konularla alakalı ayetleri şiirin o güzel üslubuyla nevi şahsına münhasır ifadelerle efendim Mehmet Akif'in yaptığı şiir yoluyla yaptığı bir tefsirdir. Kur'an-ı Kerim tefsiridir dersek da bir gerçeği ifade etmiş oluruz. İşte bu açıdan bakınca Mümin Akif, idealist Akif, efendim işte vatansever Akif sözüne müfessir Akif sözünün de rahatça ekleyebiliriz. Ve o bir karakter adamıdır. Akif'in milliyetçiliği ile bugünkü milliyetçi görüşümüz arasında fark olabilir. Fakat hangi şairimiz bu vatan ve milletin mukadderatıyla onun kadar ilgilendi ki? Biz o devri gayet iyi biliyoruz. Milli mücadele yıllarında bazı şairlerin neler yazdıklarını... Şimdi burada uzun uzun anlatmaya kalkışırsak çok garip bir tablo ortaya çıkar. Onun için bu mevzuya girmeyelim ve Akif'in nasıl bir insan olduğunu biraz daha anlatmaya çalışalım. Safahat'ı baştan aşağı şöyle bir okuyun. Onun şahsi dert ve duygularını anlatan tek mısra rastlayamazsınız. O vatanın derdini, vatanın başına gelen felaketleri, milletin uğradığı ıstırapları, efendim İslam dünyasının maruz kaldığı felaketi... Böyle baykuş, yani viranilerin baykuşları diyor ya bir yerde bir şiirinde adeta terennim ediyor. Evet, Akif ağlamışsa veya sevinmişse muhakkak ki milletinin ıstırabı ve sevinciyle hareket etmiştir. Safahat milletimizin 1908-1923 yılları arasındaki durumunu sevinçli ve acıklı taraflarıyla bütün hadiseleri anlatır. Balkan Savaşı facialarına gözyaşı döken kimdir? Hiç şüphesiz ki Akiftir. Umumi hat felaketini o yazmadı mı? Kahraman Mehmetçi'nin Çanakkale harikasını destanlaştıran Akif değil mi? İstiklal Savaşı'nda İstanbul'dan Ankara'ya yaya giden yollarda iman aşılayıcı konuşmalar yapan ve sevr paçavrasının parçalanacağını müjdeleyen ondan başkası mıdır? Bursa'nın işgali üzerine duyulan matemi, bülbül şiiriyle dile getiren o değil miydi? Doğacak hürriyet ve istiklali terennüm eden ölmez istiklal marşını Akif yazmadı mı? Bu millet kendini candan sevenleri nasıl unutur? Unutmaz efendim, unutmaz. Onun için 70 yıldır Akif'i unutmuyor. Dünya hayatı, dünya ayakta duracaksa 700 yıldır da unutmayacak, kıyamete kadar da unutmayacaktır. Akif, sevgili dinleyiciler, inanmış adamdı, imanlı insandı. Allah'a, dinine, milletine bütün samimiyetiyle bağlıydı. Müslümanlık ve millet mevzularında inandığı düşünceler ve prensipler vardı. Akif, dinle alakasız bir milliyetçilik tasavvur edemiyordu. O, din ile milliyeti iç içe geçirmiş, kaynaşmış, birbirinden ayrılmaz telakki ediyordu. Din ile milliyeti et ve tırnak mesabesinde görüyordu. Onu sade bir din şairi zannedenler de aldanıyorlar. Akif'in Müslümanlık görüşü bambaşkaydı. O Müslümanlığı asli hüviyetiyle yani hurafelerden sıyrılmış, beşeriyetle beraber yürüyen bir hayat dini olarak anıyordu. Bütün gayesi pek geri ve uyuşuk, her türlü terakkiden mahrum, İslam alemini uyandırmaktı. 700 yıllık, Eski eserlerle dinin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olmadığını bunun için ilhamı doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp İslam'ı asrın idrakine söyletmenin gerektiğini ortaya koyan Akif idi. Onun İslam dini üzerindeki düşünceleri dinimiz ile milliyetimiz arasında mevcut münasebet ve çözülmez bağ hakkındaki görüşleri bugün yolumuzu, ...ışıklandıracak... ...mahiyet ve değerde değil midir? Evet, mahiyet ve değerdedir. Ama tabi... ...sabahatı çok okumak... ...anlayarak okumak, iyi okumak gerekiyor. Dursun Gürlek'le... ...tarih müsabeleri devam ediyor. Bundan 20-30 yıl önce, hadi bu rakamı biraz daha büyütelim, 40-50 yıl önce okullarda eş-dost meclislerinde, kültür mahfillerinde eski edebiyatımıza hakkıyla vakıf olan, sözlerini şiir demetleriyle süsleyen, sohbetleri zevkle dinlenen seçkin simalara sık sık rastlamak mümkündü. Değerli dinleyiciler, her birisi ayrı ayrı sahaların uzmanı olan bu hüner sahipleri, bu söz erbabı laf arasında Namık Kemal Ziya Paşa ve Mehmet Akif gibi büyük şairlerimizin şiirlerini okurlar, güzel sözlerini, kelam-ı kiballarını taşıgediğine korcasına, konuşmalarının sözlerinin arasına sıkıştırırlardı. İtiraf edeyim ki, ilk gençlik yıllarımda bunların bir kısmına yetiştim. Meclislerinde bulunmanın hazlığını, tadını, zevkini doya doya yaşadım. Hele koca safahatı o muazzam eseri Akif'in bu şah eserini hem de büyük bir hazla, üstelik en ufak bir kelime ve telaffuz yanlışı yapmadan ezbere okuyan nadireyi hilkat zatların cezbesine kapılarak Akif'in kalemle anlatılması mümkün olmayan. Abide şahsiyetine hayran oldum. Safahatı safha safha bölüm bölüm okudum, okudukça sevdim, sevdikçe okudum. Akif merhumun bu şah eserinden yola çıkarak, tabi bir de bugünkü hazin manzarayı resmetmek gerekir. Ama ne yazık ki bu adından da anlaşıldığı gibi hazin bir manzara olarak karşımıza çıkıyor. Efendim bir ara görev yaptığım okullardan birinin öğretmenler odasında arkadaşlarla konuşurken öğrencilerin bazı kelimeleri doğru telaffuz edemediklerini böyle şikayet edercesine söyledim. Yani bir dertleşme ihtiyacı duyuyordum. E, sadece öğrenciler mi maalesef e, sıradan vatandaşlar hatta e, okumuş mürekkep yalamış kimselerin dahi kelime telaffuzlarının birçok kelimeleri yanlış telaffuz ettiklerinin farkındayız. Evet, yani öğretmenler odasında böyle şikayet yolu, işte bazı öğrencilerin kelimeleri doğru telafuz edemediklerini söylemiştim. Tabi buna bir örnek verdim. Defalarca tahtaya yazdığım efendim işte doğrusu safahat olacak dediğim halde çocuklar imtihan kağıtlarına yazılı kağıtlarına hala safahat diye yazıyorlar. Oysa onlara kaç kere safahatla sefahat arasındaki mana farkını anlattım. Yani ikisinin çok farklı şeyler olduğunu, sefahatin işte kötü, uygunsuz işler, içki, kumar düşkünlüğü ve benzeri durumları anlattığını, safahatın ise bölümler demek olduğunu, yani safha kelimesinin çoğulu safahat, bölümler safa safa diyoruz zaten efendim bölümler demek olduğunu izah ettim. Ee, i̇şte tam bu arada garip bir e, olay meydana geldi. Olay demeyelim de garip bir durum kendisini gösterdi. Bu arada bir öğretmen arkadaş kulağıma eğilerek sanki ayıp bir şey söyleyecekmiş gibi çekingen bir tavırla sordu. Sahi hocam hangisi doğru? Sefahat mı? Safahat mı? Evet buyurun buradan yakın. Böyle manzaralar karşısında Eski büyüklerimiz Cühela takımının izanına, irfanına, tabi bu izan irfandan sonra e, ünlem var. Turp sıkarak edep yahu derlerdi. Ne yapalım? Bari biz de edebiyat yahu diyelim? Zaten edep, kökünden gelen edebiyat, edepli, kültürlü ve seviyeli öğretmenler tarafından okutulsaydı, çarşı pazarı dolduran bu edepsiz güruh meydanları işgal edebilir miydi? yahut milletlerin hafızası olan tarih benim Cemal Hocam gibi lisedeki Cemal Hocam gibi ikinci Viyana hesimetini anlatırken gözlerinden sapır sapır yaş dökülen ve dersi yarıda kesmek zorunda kalan tarihçiler tarafından anlatılsaydı kendi ecdadına en garazkar müsteşriklerden daha fazla garez olan efendim öksüzler ve köksüzler sürüsü arzı endam edebilir miydi edemezdim Değerli dinleyiciler, milletçe kurtuluşumuzun reçetelerinden biri de geçmiş büyüklerimizi gelecek nesillere doğru olarak ve olanca güzelliğiyle tanıtmaktan ve sevdirmekten ibarettir. İşte burada iddia ediyorum ve diyorum ki, diğerleri bir tarafa sırf Akif'i üstün karakteriyle ve abide şahsiyetiyle safahati, bir toplumu yönlendirmeye yeterli olan mesajlarıyla bu gençlere tanıtsak, sevdirsek, okutsak kurtulduğumuz gündür. Akif, öyle bir ahlak ve karakter adamıydı ki, nesir ve şiir namına tek bir kelime bile yazmamış olsaydı, daha önce de ifade ettiğim gibi, yine şeref madalyasına hak kazanan şerefli insanlar arasında muhakkak ki mümtaz yerini alırdı. Yani, Akif'in hayatı zaten bizzat eserdir. Unutmayalım, safahat Türk kültürünün İslam irfanının bir şah eseridir. Evet, 63 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 70. yıl dönümünde bir kere daha rahmetle, minnetle, saygıyla, hasretle anıyoruz ve Mekanı cennet olsun diyoruz. Onun yakın dostu olan Mithat Cemal'in Akif hakkında güzel bir eser yazdığını ve bu eserin çok okunduğunu da biliyoruz. Teberrüken öyleyse Mithat Cemal Bey'in bir dörtlüğünü de nakledelim. Toprak onu sen kol kanat ol. Toprak onu sen kol kanat ol öyle kucakla. Bilmezsin o gökten de, güneşten de temizdi. Ey yeryüzü mabet kesilip Tanrı'ya yüksel, koynunda yatan gölge bizim Akif'imizdi, diyor Mithat Cemal Kuntay. Aziz dostu Mithat Cemal Kuntay. Tabi Akif'in aziz dostları vardı. Bunların başında Eşref Edip, Mithat Cemal Kuntay, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam ve Şerif Muhittin Targan gibi önemli edebi şahsiyetler, musiki erbabı kimseler geliyordu. Ne yazık ki Akif'i olduğu gibi bu yakın dostlarında ayrıntılı bir şekilde tanımıyoruz. Unutmayalım ki Akif Hüdayi Nabit bir insan değildir. Böyle bir çevrenin, böyle bir dost ortamının, böyle bir atmosferin ve böyle bir zeminin eseridir. Dolayısıyla Akif ve safahatını baş tacı ederken bu büyük şairimizi yetiştiren, ona tesir eden önemli şahsiyetleri ilim adamlarında tanımak icap eder. Başka sohbetlerimizde inşallah Akif'in aziz dostlarında sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz. Bir başka tarih müsahidesinde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalınız.